Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz. 94.9 üzerindesiniz. Ee, esasında SALT'taki İstanbullaşmak sergisi paralelinde 90 söyleşleri başladığından beri biz de elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Önemli e, konular ve meseleler tartışıldığını düşünüyoruz. E, İstanbullu olmak ve İstanbul'la ilgili. E, bugün de Oda Projesi'nin bir konuşması olacak. İstanbul'un periferisinde kültür üretimi nasıl işliyor? ismini taşıyor. Esasında ismi e, epey bizim merakımızı etti diyebiliriz. Özge açık Kol Güneş Savaş ve Seçil Yersel'den oluşan oda projesi de aynı zamanda Açık Radyo dinleyicileri için hiç uzak değil. Epey tanıdık. Seçil Yersel bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik ve ondan bugünkü altı buçukta saltta gerçekleşecek söyleşiyle ilgili birkaç bilgi almak istiyoruz esasında. Seçil merhabalar. Merhaba. Bu uzun girizgahımdan sonra bir <gülüyor> sana bırakmak isterim. Şimdi biz esasında geçen haftada Aysin Türkmen'le bir söyleşi yapmıştık. Onun da saltta bir konuşması vardı. Avrupa'da ayaklanan gençliğin İstanbul'da karşılığı var mıdır gibi bir sorunun etrafında dönüyordu. Orada en son kendisinin de içinde olduğu proje kapsamında Çekmeköy'deki gözlemlerinden bahsetmişti. Orada mesela işte gençlerin yeni sosyalleşme ortamlarından ve yeni kültür üretimlerinden çeşitli müzik tarzlarından artık hip hop'tan bir şekilde arabesk rap'e kadar uzanan bir çeşitlilikte bahsetmişti. Sizin söyleşinizin tabii konusunu bilmiyorum. Sadece bizim biraz merak ettiğimiz maalesef çok fazla bazı yaklaşamadığımız ama sürekli kafamızda kurcalayan bir şey bu İstanbul'un merkezinin dışında kültür üretimi nedir hı hı. gidişatı ne söylemek istersin bu konuda? Yani şimdi şey öncelikle soru biraz büyük bir soru. Yani İstanbul için çok e, büyük ve çok genel gibi duran bir soru. Soruyu o şekilde sorduk. Çünkü biz de aslında e, Gülsüyü Gülen Su'da, e, Maltepe'ye bağlı Gülsüyü Su'da yaşadığımız deneyim üzerinden bu soruyu kendi gözlemlerimizle e, paylaşmaya çalışacağız. Bir de düzelti ufak. Aynı zamanda Erdoğan Yıldız da. E, mahallede yaşayan Ve çeşitli e, hareketlerin de içinde olan Erdoğan Yıldız da bize eşlik edecek Hı -hı. E, bu, Bugünkü söyleşide Hı -hı. E, Şimdi e, Şöyle yani Kültürel Aracılar Projesi Diye bir projeye biz dahil olduk 2009 yılında e, Oda Projesi Bu projenin küratöryel ekibinin içinde yer aldı e, Filip, iki mimar ve oda projesi Olarak vardık Philip servit e, Nikola Hirsch ve biz vardık bu projenin küratöriyel ekibinde. Ece Sarıyüz de proje koordinatörlüğünü yaptı. Hı hı. Yani bu çok çekirdek kadro daha sonra mahallede bulunduğumuz süre içerisinde bu kadro tabii genişledi. Şimdi projenin genel niyeti de şeyden hareket ediyor. Bu kentin aslında çevre bölgelerinde, periferisinde dediğimiz... Baktığımız zaman genelde Merkez kent merkezlerinde Toplanan bu geleneksel kültür Kurumlarına rastlamıyor olduğumuz Gibi genel bir bilgimiz var evet. Bu bilgiyi biraz açtığımız zaman Nelerle karşılaşıyoruz aslında Bir boşluk var diyebiliriz Birinci tespit ondan sonrasında ilerlediğimizde aslında Birçok farklı durumla karşılaşıyoruz. Bunlar da işte ailevi, akrabalığa dayalı, işte dini temeli olan ya da siyasi temeli olan çeşitli bizim aracılık diye tarif ettiğimiz biçimler. Farklı kültür üretimleri var aslında ama bizim kendi okuma, yani merkezden hareket eden okuma biçimi bunu bir şekilde dışarıda bırakıyor Hı. ya da bir şekilde karşılamıyor. Bu... Kültürel Aracılar Projesi'nde amacı e, Gül Suyu Gülen Su'da yaşayanlarla birlikte aynı zamanda e, davet et, ettiğimiz, etmiş olduğumuz e, mimarlar, plancılar, sanatçılar, aktivistler, öğrencilerle birlikte nedir bu aracılık durumu, e, periferide kültür üretimi nedir buna bakmak aslında. Bu bir seneye yayıldı proje. Evet. <Gülüyor> Yani Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri de dahildi projeye. Aynı zamanda Almanya'dan Städelschule öğrencileri de dahildi. Çok merkezde bu ekiple öncelikli bir şey yapıldı, bir atölye çalışması yapıldı. Bir tür mahallenin envanteri çıkartıldı ee, bu da neleri içeriyordu işte mahallede e, ne tür kültür pratikleri gerçekleşiyor Yöre dernekleri, işte güzelleştirme derneği, çeşitli e, ağırlığı olan sol politik örgütler e, ilkokul, işte Türkan Salyan Kültür Merkezi, Halk Eğitim e, gibi Bu tür benzer mekanı olan ya da olmayan ne tür pratikler var bunlara bakıldı Bunlardan hareketle Birçok farklı farklı tespitler çıktı ortaya Bunlardan bir tanesi mesela bizim üzerinde durduğumuz konu bu oldu Bir tanesi bu oldu Mahallenin belleğine dair bir birikimin gerçekleşmemiş olması Mahalle 1960'lardan itibaren kurulmaya başlanmış bir mahalle Biz de dedik bir ucundan nasıl tutabiliriz bunun Bir tür sözlü tarih çalışması başladı 50'ye yakın kişiyle bir sözü tarihi, mahalle tarihi, kişisel tarihlerden hareketli mahalle tarihi araştırması yapıldı. Bunlar kaydedildi ve şu anda mesela bunun kitabı üzerine çalışıyoruz. Hı. Bir tanesi böyle bir şey. Ee, diğeri cuma etkinlikleri dediğimiz mahallede bizim e, aslında önceden bir gece kondu için yapılmış bir garaj garajı biz şey yaptık, e, kiraladık. Ve orada çeşitli etkinlikler düzenledik. Bunlardan bir tanesi sözü tarih bir tanesiydi. İkincisi cuma etkinlikleri yaptık. Bunun da amacı mesela dışarıdan çağırdığımız, davet ettiğimiz insanlarla mahalleden davet ettiklerimizi kesiştirip ortak konularda konuşturmak. Yani şimdi devam edersem çok şey olacak ama yani çok kabaca söyleyebileceğim. Bugünkü e, konuşma aslında bu bizim de, yani oda projesi olarak e, ma, bu mahallede deneyimlediğimiz durum <Gülüyor> e, Sanatçının aslında e, merkez dışına çıktığı zaman ve bu tür mahallelerde ya da bu tür konularla ilgilendiği zaman Kendi aracılık pozisyonu yani bu pozisyonu yani kendini nasıl konumlandırıyor nasıl sorguluyor nasıl geri e, veriyor bunu <Gülüyor> nasıl paylaşıyor bu tür mahallelerde yer aldığınız zaman projeler için, araştırmalar için bunun etiği nedir, duruşu nedir? Çünkü biriktirici ve arşivleyici bir pozisyona da geçiyorsunuz, kayıt eder hale geliyorsunuz. Bunun paylaşım noktaları nelerdir? Bunların hepsi aslında aracılık modeli dediğimiz şeyin etrafındaki soru işaretleri. Hı hı. Erdoğan Yıldız'la birlikte bunlara bakmaya çalışacağız bugün. Hı hı. Şimdi zaten konudan da anladığım kadarıyla şu an bugün bu akşamki SALT söyleşinizle ilgili belki seninle konuştuk ama esasında sonrasında konuk almak isteriz. Dergiye bunu ayrıntılıca hı hı. konuşmak isteriz. Hı hı. Şimdi bir kitaptan bahsettim. Bunun dışında proje şu an sona erdi mi? Proje tabii 2009 2010, ha, 2010. arasında Pardon. gerçekleşti. Proje bitti. Şu an hem aslında kültürel aracıların proje kitabı üzerine çalışıyoruz. Hı hı. Hem de Söz bundan bağımsız bir sözlü tarih kitabı var. Hı hı. Onun üzerine çalışıyoruz. Peki bu bu konularla ilgili olarak, kitaplarla ilgili olarak bir kere daha ayrıntılı konuşacağımızı umut ediyorum. Tamam. O da <gülüyor> projesiyle birlikte. Seçin çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Size de kalın Görüşürüz.